76. İkinci cilt 87. mektup. Bu mektup Afganistanlı Fetih Hana yazılmış olup tadi erkanı ahya-i islamiyeye yapışmayı ve bid'atten kaçınmayı bildirmektedir. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selametler Rahatlıklar olsun. Bu fakire, Kaddesallahü Teala Sırrehu'l Aziz karşı kıymetli sevginizi ve halis bağlılığınızı bildiren mektubu şerifiniz geldi. Allahü Teala büyüklerin sevgisini kalplerimize yerleştirsin. Mesut ve muhterem Ahbaplara birinci nasihat: Muhammed Mustafa'nın leyhisselatu vesselam, sünneti seniyesine yapışmaktır. Yani her müslümanın birinci vazifesi İslamiyete uymaktır ve İslamiyetin beğenmediği şeylerden bidatlerden kaçmaktır. Bir kimse terk edilmiş unutulmuş bir sünneti meydana çıkarırsa, yüz şehit sevabı kazanır. Ya bir farzı veya, Vacibi meydana çıkarmanın sevabı ne kadar çok olur? O halde namazda tadi erkana dikkat etmelidir. Yani rüküde ve secdelerde ve kavmede ve casede tumaninet bulduktan. Yani her ağza hareketsiz olduktan sonra biraz durmalıdır ki, Hanefi alimlerinin çoğu buna vacip demiştir. İmam Ebu Yusuf ve İmamı Şafii ve Malik ise farz demiştir. Bazı Hanefi alimleri de sünnet demişlerdir. Müslümanların çoğu bunu yapmıyor. Bu bir amele meydana çıkarana Allah yolunda harp edip canını veren yüz şehit sevabından çok sevap verilir. Ahkamış ı şer'iyeden hepsi de böyledir. Yani helal, haram, mekruh, farz, vacip ve sünnetlerden birini öğretip, gereğini yaptıran, böyle sevap kazanır. Bir kimseden, sebepsiz, zor ile haksız olarak alınan bir kuruşu, sahibine geri vermek, yüzlerle lira sadaka vermekten, kat kat daha sevaptır. Bir kimse, peygamberlerin, ala nebiyina ve aleyhiüsselavatü ve selam yaptığı ibadetleri yapsa fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremeyeceği bildirilmiştir. Boşadığı kadına mehir parasını ödemek de kul hakkıdır. İbn Abidin rahmetullahi teala aleyh 5. cilt 276. sayfede buyuruyor ki Başkasının çocuğunu babasının emriyle de olsa dövmek caiz değildir. Hoca talebesini çalıştırmak için üç kere eliyle dövebilir. Sopa ile vurması caiz değildir. Hülasa zahiri yani bütün azaları Ahkam-ı yapmakla bezedikten sonra batına teveccüh etmeli böylece yapılan ameli gafletten uzak tutmalıdır. Kalbin imdadı olmadan azanın ahkam-ı islamiyeye yapışmakla bezenmesi çok güçtür. Alimler böyle olur, şöyle olmaz diye fetva verirler. Bunları yapmak ise Allah adamlarının işidir. Kalbin temizlenmesine, nurlanmasına çalışmak, her azanın ahkamı İslamiyeye yapışmasına sebep olur. Yalnız kalb ile uğraşıp ahkamı İslamiyeye yapışmayan mülhit'tir, doğru yoldan sapıktır. Böyle kimselerin kalplerinde ve ruhlarında bir şeyler hasıl olması istidraçtır. Yani onları derece derece yavaş yavaş cehennemin derinliklerine indirirler. Kalpte ve ruhta hasıl olan şeylerin doğru ve iyi olmasına alamet, bütün azanın ahkâm-ı İslamiyye'ye yapışmakla süslenmesidir. Doğru yol, kurtuluş yolu işte budur. Allahü u Teâlâ hepimizi bu doğru yoldan ayırmasın. Amin. Mecellenin 32. maddesinde, zaruret içinde olmak, başkasının hakkını gidermez, diyor. Açlıktan ölecek olan kimse, başkasının malını ölümden kurtaracak kadar yiyebilir ise de, bunun değerini veya mislini ödemesi lazım olur. Başkasının malını yemek, şarap içmekten daha büyük günahtır. Ne iyi o gözler ki, güzele bakmaktadır. Ne talili o kalp ki, onun için yanmaktadır.